834, numaralı konu, Hazreti Peygamberin insanların en çok güleni olması, evet, Hazreti Cabir şöyle söylüyor, vahiy geldiğinde veya vaz ettiği sıralarda Hazreti Peygamberi kendilerine azap gelecek bir kavmin korkutucusu sanırdınız, bu durumların haricinde o insanların en güler yüzlüsü ve en çok güleniydi, Ebu Ümam şöyle diyor, Hazreti Peygamber insanların en çok güleni olup nefis bakımından da en temizi ve en güzeliydi.